Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Allah'ım hamdolsun o yaşıyor! Resulullah yaşıyor! Sevinin ey müminler! Resulullah hayatta! Kâb! Peygamberimiz sana susman için işaret ediyor. Ta tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.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 Vücudunun halini görünce dayanamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. 63. bölüm. Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu Senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim Ey Resulullah'ın amcası Hamza Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza Ey hayırlar işleyen Hamza Ey üzüntüleri gideren Hamza Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza Allah sana rahmet etsin İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık, müşriklerin ölülerinden yetmiş kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler.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 İlahi hitabın ikazıyla peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halısı Hz. Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu. Zübeyir, "Annen geliyor. Hay Allah. Dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat. Ben anlatamam. Sen anlat." Hala daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum Çok kayıp verdik Resulullah nasıl Hamdolsun iyi Bana onu göster Hala dur lütfen Bak karşıda Yaralandı mı Evet ama durumu iyi hamdolsun Anne burada biraz bekle Çekil önümden Biraz bekle Allah Resulünle geldiğini haber verelim Anneciğim Allah Resulü geri dönmeni emrediyor Hamza'yı görmesin diyor Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti Hazreti Safiye önce peygamberimizin yanına geldi. Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede? Peygamberimiz halasını o şehit düşen Müslümanların arasındadır diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye... Ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı. İnna Allahi ve inna ileyhi İlehiracıun. Hamza, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, Peygamberinin aslanı. Ah Hamza. O ağladıkça <gülüyor> Peygamberimiz de ağladı. <gülüyor> Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir, müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı. <Gülüyor> Hanzala, oğlum ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak başıma neler geldi... Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. <gülüyor> Ey Kureyş! Oğlum düşmanınızdı. Şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın. Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hz. Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hz. Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona baktıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Haysemen'in bedeni uzanıyordu Arkadaşları Haysemen'in Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı Ey Allah'ın Resulü! Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu En sonunda kuruğa çekmek zorunda kaldık Kuruğa ona çıktı Oğlum saat gitti ve şehit oldu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 Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına eriyim. Haysem'e oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde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 ve senden daha güzel bir yiğit yoktu Şimdi sen üzerine örtmeye yetmeyecek bir hırka içinde Saçı başı karışık haldesin Sonra Musab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi Bakın şu yiğide ki O anne babasının ona sunduğu imkanları Sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı Musab bin Umeyr'in ensarın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi. Ya Resulullah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadetim mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun. Musab bin Umeyr defnedilirken üzerine örtecek bir kefen bulunamadı. Asabı ı Kiram kısa bir hırka ile onun başını örtseler, ayakları Ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu Peygamberimizin emriyle hırka ile başı örtüldü Açıkta kalan ayakları ise ısır otuyla kapatıldı Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı onun Müslüman olup olmadığına dair Kimsenin bir fikri yoktu Bu Usayrim değil mi? Evet o Müslüman olmuş muydu peki? Bilmiyorum gel kendisine soralım Usayrim Beni duyuyor musun? Evet Bir yudum su içireyim sana Usayrim Sana bir şey soracağım Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştı. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin? Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım. Usairim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usairim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrik isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı. Ey kavmim! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz? Bugün cumartesi günüdür. Cumartesi, Biz cumartesi evet. yasağına evet. aykırı hareket cumartesi, etmeyiz. Cumartesi, evet, cumartesi, cumartesi yasağı abi. var. Evet, doğru söylüyor. Evet, evet. Doğru evet. Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Ah. Hayır. Ah. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek Ben gidiyorum Haberiniz olsun Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun? Evet ben onun peygamber olduğuna inanıyorum Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz Mülkü bana ait olan yedi bahçe bundan sonra Muhammed'indir onları dilediği şekilde kullanır. Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi. Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah ben